Problemin zihin beden dediğimiz iki ayrı şey olarak e, isimlendirildiğimiz ayrı şeylerin de iki ilişki var olarak birisi beden, bir öbürü, öbürü zihin. Bu ikisi arasındaki ilişkiye anlama çalışmak en önemli işir. Zihin bu. E, bu konuda daha önce bir takım görüşlerden bahsettik. E, mesela e, bir hep yazarın bir görüşten bahsettik. Ona göre zihin halleri ee, insanların gözlenebilir davranışları veya yine de gözlenebilir düzlemlere indirgenebilecek davranış eğilimlerinden ibarettir. Zihin halini e, açılması budur. Diyor, bir bir. Ee, bu görüşün işte belli bir tarihi var ve belli bir ömrü var daha doğrusu. Daha sonra e, özdeşliği teorisiyle e, yer değiştiriyor, daha doğrusu tip özdeşliliği teorisi bilhebiyarizmin yerine geçiyor. Çünkü bilhebiyarizm yerine artık e, tip özdeşliği teorisi gözlenebilir davranışlar ya da davranış eğilimleri, dispositionları yerine o davranışların ve dispositionlardan sorumlu olan, onların nedeni olan e, beyin statelerinden, beyin hallerinden, beyindeki olaylardan ve proseslerden bahsediyor. Bunlardan bahsetmek, davranışlardan bahsetmekten çok daha anlamlı ve bir takım şeylerde kolaylık getiriyor. Tip özdeşliği teorisine göre. Tip özdeşliği teorisi demiştik, hatırlatmak adına söylüyorum. Zihin durumları, zihin halleri, tiplerini düşünelim, işte acı var, haz var, düşünme var, inanma var, beklenti var, şu var, bu var, susuzluk, ufaklaşıntı var vesaire bunların hepsi birer zihin hali tipi. Bu zihin hali, hali tiplerinin aslında beyin hali tipleriyle özdeş olduğunu söylüyor. Aynı şey olduğunu söylüyor. Yani acı dediğimiz bir tip zihinsel durum beyindeki mesela C-fiber'lar, C ne -fiber fiberlere cehenniflerinin ateşlenmesi. Ki bu bir beyin olayı gibidir. Bundan başka bir şey değil. O demek bu demek. Tip özdeşliği teorisi Şimdi tip özdeşliği teorisi de 50'li 60'lı yıllarda popüler. Tabi bunun çok önemli daha önce bir geçmiş var. Yani materyalist teoriler tip özdeşliği teorisi e, teorisini daha önce düşünmüş olmasalar bile materyalist olmak demek acı, haz vesaire e, zihin hallerin aslında materyalist takım şeyler olduğunu söylemektir. Dolayısıyla geçmişi Tayyip Yunan'a kadar direkler ama bilinçli bir şekilde diye formülasyonu tip özdeşliği teorisi tarafından 50-60'lı yıllarda yapılıyor. Fakat e, o görüşten de vazgeçiliyor. Bugün için en yaygın görüş, en popüler görüş din felsefeciler arasında, fonksiyonalizm dediğimiz ya da işlevselcilik işte, diye Türkçe'ye belki çevirebileceğimiz görüş. Evet, bu görüş günümüzde en popüler görüş. Başka görüşler de var tabii ki de mutlaka. çeşitli aşamalarla evrimleşmiş olan e, fonksiyonalizm, başlangıçta ve B. Teller tarafından ortaya atılmıştı. D.M. Armstrong, David Lewis gibi ünlülerce de savunulmuş bir görüş fonksiyonelizm. Şimdi, tip Özdeşliği teorisi çeşitli tipteki zihin hallerini değişiklikle beyin hallerine ve proseslerine indirgördü. Fonksiyonelizme göre ise bir varlığa ya da bir canlıya zihin atletebilmemiz için o varlığın beyin gibi spesifik bir biyolojiye sahip olması gerekmez. Yani bir şeyde acı, faz vesaire yani zihin hallerinin olabilmesi için onda illa beyin veya beyin türü bir organı olması gerekmez. Evet, zihin, çünkü zihin kavramımızın içinde ve zihin halleri kavramlarımızın içinde illa belli bir biyolojiye sahip olma yoktur. Bunu şöyle bir örnekle açıklayayım. Yıllarda çok samimi olduğunuz bir arkadaşınızın bir gün kafası patlıyor. Allah korusun. Vücudu parçalanıyor. Ve görüyorsunuz körüm alın. Mahke olmuş arkadaşınız. Ee, bir de bakıyorsunuz ki arkadaşınızın biyolojisi normal insanlardan çok farklıymış meğerse. Kan yerine ondan yeşil bir şey çıkıyor. Beyin yerine acayip bir şeyler var. Bir de yok. Onun yerine, tuhaf yani. Derisinin altında meğerse neler neler taşıyormuş. Ama siz bu arkadaşla Yıllardır arkadaşlık ettiniz, konuştunuz, sohbet ettiniz, işte o size acılarına, ağızlarına, da bunlardan bahsetti. Siz ona, heriflerinizden hani, bahsettiniz. Yani, normal biyolojide insanlardan hiçbir farkı yokmuş diye düşünüyordunuz. Ama bir de gördünüz bu feci olayı. Ne yaparsınız, tepkiniz ne olur? Ben bu arkadaşımda zihin var sanıyordum, meğerse yanılıyormuşum, yokmuş demek var. Çünkü bir virüsüne bakıp ay bu ilgilençmiş yani olamaz bunda zihin. Neyse ben yanılıyormuşum buna zihin affederken yanılmı içindeymişim demek var. Bir de onun yerine demek ki başka biyolojik yapılarda da zihin olabiliyormuş demek var. Hangisini tercih ederiz? <gülüyor> Orma tercih olan. Tamam, sen eğer de tutun da konuştuk. Başka ne yapacağız? Beyin benzemiyor ondan durduk. Onu açıklamak için, yani böyle bir iddiayı açıklamak için bu örneği veriyorum. Yani o, o iddiayı unutun. Şimdi çok yakın bir arkadaşımızı düşünün. Ondan Allah ﷻ bir gün evet. derisinin altında neler olduğunu görüyorsunuz ve hiç insana benzemiyor. Bu örneği niye desteklemek için veriyoruz? İnsanlara birazcık bu yüzden bahsetmek için sana gibi bir örüntü kurarlar, bir örüntü. Sorum şu. Onu unutalım. Sorum şu. Bu durumu gördünüz. Arkadaşınızı tanımıyorsunuz, 30 yıldır arkadaşlık ettiniz. Ha. Bu arkadaşımda neyse zihin yok ben yani zihin varsamıyordum yokmuş mu dersiniz? Bir. Yoksa, yok canım zihin olmaz olur mu Yani 30 yıldır adamla işte her türlü zihinsel konularda konuşuyoruz. Demek ki e, zihin olabilmesi için biyolojik bildiğimiz klasik insan biyolojisi gerekmezmiş mi dersiniz? Bu iki soruyu soruyorum. İkinciyi, İkinciyi dersiniz. <gülüyor> Kim diye Neyi dersin? de Ne dersin? Bir şey diyeceğim ama. <gülüyor> bana ne deyiz? Ben şey bir <gülüyor> de. yani el bir yapayım bir şey ama zihin hepsinden bahsetmeyebilirim. Yani ekleşimde el bulunduğum her şey yok da ama bana verdiği cevaplar ekleşimde el değil değil. Sen o zaman birinci iş yaptın. Yani ki birinci midir zeki. E, zihin yokmuş benim arkadaşımdaki bu durumu görünce. Yani zihin var ki, zihinle alakalı bir işimiz Ama zihin var mı yok mu konusunda bir tercih yapacağız. Ya da tabii üçüncü bilmiyorum ama. Hocam, Hocam. Raybran'ın filminde şey vardır, kitapta da var o, o elektrik şeyler ürünü bilir mi diye. Orada var. mesela <gülüyor> empati gibi bir kavram ortaya <gülüyor> Her ne kadar apolitler insana benziyorlarsa da aynı tırnak içinde işte zihinsel süreç ama kod bir süreçlere yani benzer süreçlere şey yapıyorlarsa da evet. e, işte, evet. empati gibi duyudan yoksun oldukları için bizim kahraman şey yapıyorlar. Evet. Emekli evet. ayrılıyor, kendi değişileri, yani, retire diyor ama evet. bu arkadaşlar diyalog işi hemen diyalog bir anlamda şunu evet. söylüyor, diyalog temel olmaksızın belki ben böyle kuralım empati gibi gelişemeyeceği için böyle bir e, duyusal, algısal ya da duygusal, bilişsel bir bütünlük olarak bir bilinçten söz edemeyiz. Siz ama eğer bilinçli, bilinci kognitif bir sürece indirgerseniz o kognitiften de computational yani tamamen hesaplamalı bir sürece indirgerseniz tabii ki o zaman bilinci var dersiniz. Yani bence bu sorunuz biraz böyle bir, yani nereden baktığımıza bağlı olarak farklı bir Ama 30 yıl arkadaşlık etmiştir bir var mı? Senalyon şöyle empati kanı da var görüyoruz Yani sen ne kadar empati gösteriyorsan mesela o da gösteriyor. Japonya'da bir şeye empati tipi diyorsun. Yeni modelle çıktı böyle bayağı. Yani empati kanı da var. Ama kanı geçti, beyin yokmuş. Beyin yeni almış bu gibi bir şeyler var onun. Yani, Hayatınız var. Hayır gücünüzü kullanabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum, insana benzer bir yöresi yokmuş eğerse. Hocam, buradan benim bir tanesi Turing testinin çok başarılı bir şekilde geçmiş <gülüyor> ha, ha. Yani 30 yıllık bir Turing testini. Turing testinin turing. ötesinde, Turing testi, evet dün de bahsettiğinde, sadece linguistik anlama var mı yok mu testidir, de, linguistik. da sadece konuşmakla sonuçta. <gülüyor> görüyorsunuz adam yani yaşıyorsunuz beraber ne bileyim koltuğa geziyorsunuz yiyorsunuz içiyorsun sadece dilsel değil. her türlü davranışlar dilsel artı her türlü davranışlar açılardan tam bir insan gibi davranıyor hiçbir yanlışını görmüyorsunuz ben, ben, <Gülüyor> ben, ben efendim, yanlış ben <Gülüyor> kul olmaz şey <Gülüyor> ben nasıl ben <Gülüyor> nasıl yani, ben şey nasıl yani. nasıl <Gülüyor> <Gülüyor> ben yapabilmesi için. Çiftli değil yani. Yani çiftli de, yani de olabilir. Yani kısacası bu arkadaş insana deri altında insana benziyor. Şimdi ben öncelik Böyle tepkileri var. alsam de, oylama de, yapsam. Yani birinci alternatif. <gülüyor> Birincisine bakıyorsunuz mideniz kalkıyor. Ben, ben bu arkadaşımda zihin vardı sanıyorum. Sanıyordum. Yoktu diyorsunuz. Bu bir. İkincisi de Zihin olduğunu hikaye edemem, 30 yıldır fıyım adamı. adama, ee, demek ki zihin olabilmesi için insan biyolojisi gerekmemiş mu dersiniz? Birinci ama şimdi bir olasılık da var. yani hani Bunu ciddi yaşadığımızı varsayarsak eğer olmayacak evet. bir şey ama ciddi yaşıyoruz. Ben evet. işte en yakın arkadaşım bir şeyler oluyor. Ah içinden yeşil bir şeyler çıkıyor. Yani hani onun zihni olmadığında bir şekilde düşünebilirim. Birileri tarafından yönlendirildiğini. Robot oldu. Evet öyle de düşünebilirim. Robotluk falan komplo teorisi de yok burada. Yani hani... şu adam Allah öyle yaratmış. Allah yani... <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sübizi ne kadar Allah ediyorsa onu da o yani, O açıdan da biz de yani değil. birileri ona uzaktan bu mandatını etmiyor. Öyle bir şey. Yok. Evet. Yani hiçbir kanıtımız yok bu manada. Yani. Biraz şeye benziliyor yani bu işte bionic adam gibi bir şey yani bacak bir var mı ona yani bir anlamda biraz şey gibi Aynen abi. öyle bionic android de olabilir. Silikon çiplerinden yapılmışmış meğerse yani hidrolik sistemlerle çalışıyormuş. çalışıyor bu iş bu. Yani biyolojisi bildiği nasıl klasik insan biyolojisi değil. Birinci alternatif, ha demek ki bunda zihin yokmuş, ben yanılıyormuşum demek. İkincisi de zihin kesinlikle var, demek ki dolayısıyla insan biyolojisi zihin için gerekli değilmiş demek var. Hangisini tercih edersiniz? ederseniz. İkinci iki, iki, yani. iki, iki, iki, <gülüyor> şıkta hani, şeyi şey ayrılabilir miyim sahibi? Mesela siyolojik olarak işaret ettik. <gülüyor> Biyolojik yapalım. Yine ki bugün <bir>, <gülüyor> İyi değil diğer bence de. Ama bir biyolojik bir su var dolayısıyla empati denen şeyi o da yapabilecek durumda. Bunu peki söyleyeyim ama ama ben andır o yani fazla fazla. Narsa o zaman empati problemi çıkabilir. Onun yani aynı biyolojik kodlardan gelmeyen bir canlının ölüm karşısındaki tepkileri nasıl aynı olacak filan gibi sorunlar çıkar. Senin benim değil, gibi oluyor. Öldüğün zaman üçüncü bir ortak Tabii. arkadaşımız var, o ölüyor. Sen ne kadar ağlıyorsan o da ağlıyor. Ah evet. tamam. Mesela. Ama e, şey diyor, yani bir biyolojik varlıkla bir, e, işte hidrolik sistemlerde çalışan, şıklar çalışan bir varlığı e, Yani bu bir mesele ama ölümü anlaması aynı mıdır, değil midır? Aynı olsun. Yani ben onu postre edeyim. Onu düşünce deneyine koyayım. Ölüm konusunda bir insan nasıl davranıyorsa üzüntü mü gösteriyor, gözü mü yaşarıyor? işte ah bak mı diyor. Gidip kabrinde Fatiha mı okuyor? O da yapıyor. O da yapıyor. O da yapıyor. O ya ben bir şey daha ekleyebilirim Ama tek kusuru bu arkadaşım. Görürsünüz, bize benzemiyor. Şöyle versek doğru olur mu? İçer altın insan fani yani bizim bildiğimiz bazenlerin yerine yeni bir versiyon olaraktan öyle bir fani denek de olmuş <gülüyor> bir de böyle <gülüyor> sin deneyin diye böyle evet. <gülüyor> başlamış bunlardan tamam. olmadı ben bir, bir iki bir şeyler pekişerler bunlar da zenginleşiyor <yok. gülüyor> <gülüyor> bu daha yani? De yani bir şey. <gülüyor> düşünce deneyini biraz dozumsuz zenginleştirmek olur ama haddini takip galiba <gülüyor> öbür, öbür örnek de bir Android ya da bir Yonyi bilinmede de bir art bir <gülüyor> şey var. Artefisin olup olmamasını da düşünebiliriz. Yani onu da irdeleyebiliriz. Diyelim ki iki kişi var. Bu kişi birileri tarafından bir laboratuvarda yaratıldı ama 30 yıl önce arkadaşlar. İkincisi laboratuvarda falan yaratılmadı. Bir hilkat garibesi olarak doğdu ama esaslı bir hilkat garibesi yani bu Yani doğal bir anlamda. Allah o da bir yaratığı ile. Bu iki durumu irdeleyebiliriz. Bir fark eder mi? Yani birisi laboratuvarda yaratılmış veya doğal yollarda ortaya çıkmış. Belki de bilmem hangi gezegenden bebek bu bırakıldı. <gülüyor> <İsterer>. <gülüyor> yani bu büyüdür falan filan. Bir fark eder mi? Yani ister laboratuvarda yapılsın, ister başka bir gezegende yapılsın. Yani doğal yollarla ortaya çıktın. Bu bir fark eder mi? Benim için yeter ki yani <gülüyor> eğer zihnin yarattı bir zihyesi biri Koşulda, iki, iki. Şimdi benim e, düşünce deneyi damarıma kabartıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir laboratuvar var çok high-tech. Onda bir insan, ins, bir virüsü de insan olan bir insan yani, yaratıyorum. Aslında, aslında klo, klonlamak klonuna... gibi bir şey. İnsan, i̇nsan Klonlama şöyle oluyor, birisi orijinal bir yaratığı insana klonluyorsunuz. Bunu da ister orijinal bir insana klonlayın isterseniz Yine olmayan bir, şey. bir insana dizayn edin. Ama o da işte onlar onu da arkadaşlık gibi ediyorsunuz falan filan. Bütün bu düşünce deneylerini yapabilirsiniz. Şimdi laboratuarda yaratılmış, yapılmış, birileri tarafından dizayn edilmiş 30 yıldır kadar sizinle arkadaş olmuş. Siz bu bunun laboratuvarda yapıldığını bilmiyorsunuz. <gülüyor> Daha sonra öğreniyorsun. Belki kendisi de bilmiyor. Size de hiçbir zaman anlatmıyor veya. <gülüyor> ee, Ama yersi bu bir e, laboratuvar ürününmüş diye öğrendiğinizde <gülüyor> Aa, bunda mind kesimlikle olamaz çünkü bu artı fişi mı dersiniz? Yoksa demek ki artık bu laboratuvar ürünlerinde de mind, e, yani zihin olabiliyormuş mu dersiniz? Diye bir anket yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Birinci şeyi <gülüyor> destekleyenler var mı? Bunda İster laboratuvarda olsun, ister işte, <gülüyor> e, ister laboratuvarda yaratılmış insan biyolojisinde birisi olsun, isterse son derece değişik biyolojide doğal yollarla başka gezegenlerden getirilmiş birisi olsun, bu da demek ki zihin yokmuş diyenler var. <gülüyor> Hepsi, hep... ha, yani sen, ben, ben. Laboratuvar geliyor, <gülüyor> Laboratuvar Var zihni yaratan. Ama bizim ben... annemizden karnında bir tür bir laboratuvar var yarattı, zihni şey yapamıyoruz Ne <gülüyor> olmuş lan? <yani, gülüyor> biz <gülüyor> Hocam da görmüş mü mesela? Tabii sürüyorum. tabii. Yani, tabii. Derisinin altında e, bizden farklı olma dışında derisinin yani, üstünde bu, daha fazla şey <gülüyor> yani. Ben daha da, yani sınırt görüşü var mı? Evet, o, diyor. Ben, yani sizin olduğu kadar zihni Herkes. Diğer insanları şeyi onu düşünüyor ama O bana bağlı. Ben kimsinin zihni evet, olduğunu çok nazik bir yapım var <gülüyor> o, zaman, <gülüyor> o zaman, o zaman ona baştan zihni yapmak. O da ayrı bir şey, zihni yapmak o zaman eğer, hayır efendim, bunun biyolojisi ya da ortaya çıkma metotları doğal olmadığı için, mesela yapay olduğu için, bundan zihin atletmeyiz diyen yani yoksa, demek ki sizler de hepiniz birer fonksiyonlarız. <gülüyor> sağ fonksiyonu yapmış. Çok yoğlandınız. Reks... Peki onu tut benimle. <gülüyor> Kendi kendinize samimi olarak düşünün. canım. Yani böyle bir şey olsa. Ya yani ben kandırılmış diye düşünürüm. İlke öyle bir şey öğrendiğim anda. Siz yokmuşum diye düşünün. düşünürüm. Düşünürüm. Yani birileri beni kandırdı diye düşünürüm. İridleri yani ha laboratuvarda yaptı. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama on, onun yani doğru, o normal değil. Yani o şey yani, O şey insan değil. Ama şimdi ben böyle söyleyeyim. Benim bundan yok. Hayır o da bilmiyor. O da bilmiyor. bunu bir şey. anladınız. Birileri dedi ki biz bu adamı laboratuvarda yarattık. Adam da bir şok oldu. Adam kendisi de şaşırdı ben neyse şey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 Ama adamın kendinden haberi yok. Yani nasıl bir zihin düşüneceğim ki ben orada? Nasıl kendinden haberi? Hiç, işler yani. yapısını bilmiyor. Değil mi? Bizi bilmiyor. Biliyorsun ciğerin, at ciğerin, bir maddeye ne ediyor? Biliyorsun. Ama ya, ben de de ben biliyorsun. Biliyorsun. Ben sen kendinden de bir yiğidin bağırsak olmadığını biliyorsun. O da öyle şey ki. Şu an insan kabul ediyorsun. Kendini onun için yapılmış olan diğer genellemelere uyduruyorsun şu an kendini. Nasıl? Yapılmış olan genellemelere, çalışmalara kendini adapte ediyorsun ve ben de İnsan olduğun için o özelliklere sahip ediyorsun. Hayır sadece senin iç organların da benim iç organlarımın aynı olduğunu biliyorum. Ama yani. hocam hayalcandı da kendini... Öyle sanıyor. Öyle olduğunu. Sanıyor. Ama bak ben diyorum. <gülüyor> o sanıyor. Ben sadece <gülüyor> <sen> de... <gülüyor> <Hocam, gülüyor> Sanıyorum. Hocam Hocam ben Hayır, bence Hocam bence. de. Hocam ben de. Hocam ben de. Arkadaşa e, deneyi şöyle yapsak. Arkadaşının değil de kendisinin öyle olduğunu söyleyecek, kendisi yine dine düşünecek acaba. Ney? Ben söyleyeceğim. O da Ne var lan? Ben de anlatacağım. Saç yapacak. Fakat fakat düşünün de biz şöyle de gideceğiz. Bu check up yaptırmaya gidiyor ama ala spa, ton mekaniği, radyo şey yapalım. O Emarlar filan e, dan geçerken bağırsak gibi olan beyini beyin gibi gözüküyor. O... E, evet. Şey... Düzen <gülüyor> var gibi... aşamasında diyelim ki birileri yalan söylüyor. Başka bir. Ya da doktorlar her diyor. Para vücudu orada yani, <gülüyor> yani Emar şaşırıyor. <gülüyor> yani, yanlış bilgi veriyor. Evet. Tamam tamam. Yani, yani, Senaroyu yani. ben istediğim gibi oynarım. Tamam. Sonuç <gülüyor> olarak o kişiye davranışları açısından konuşması ve yürüyüşü işte görünüşteki hissiyat açısından aynen bizim gibi ama zavallının görüntüsü değişikmiş. ya da zavallı bir büyük bir laboratuvar görünüymüş. Ne olmuş? Yani bu hemen şey mi yapalım? Bizim, bizim yani bizim bu üstünlüğümüz nereden geliyorlar? Yani bu sınıf sadece şey değil. Fonksiyonelist değil. Aynı zamanda materyalist Ciddi bir giymeyi sorun da musunuz? Bizden konuza taşınacak. O yüzden ete gideceksen Haberim var mı? Ben hiç ben kompiyonist olduğumu söyledim. Ben hep kapıya çıkmıyorum. Şimdi, ben de şey... ona, Sen... El 11'i görmedik ya. Eee sen mi zümreler iki şıkkı mahkûm edilmekten dolayı yaptık ama mesela başka şıklar varsa referandum yaparlar. G, E, F, G, H hepsi E şıkkı, A şıkkı. Şimdi Ne o ne bu ne o her ne kadar kendini materyal olarak tanımlasam da kendi yani böyle tanımlasam da o en nihayetinde giden bir detentions noktasının e, bizi yani gittiğimiz noktada eğer şöyle bir şey yapıyorsa biyolojik detentionsin e, yok diye gidiyorsak detentionsından hiç bahsetmem lazım. E, e, tamam ama yani şöyle bir şey söylerken yani insanın daha işte artificial yaratılmış işte kafasına küp takmış sıvılar var orada vesaire. Bir, bir program şey var bir nişiforum var ondan sonra ne yapacağını bir insandakine çok benzer bir şekilde programlayabilirsiniz teorik olarak eğer deternis bir biyolojik deternis bir insan modelinizle düşünebiliriz varsa en iyi haliyle teorik olarak bu konuda siyasi şey bundan sonra belki ne yaptırdığını biliciğini yaklaşık olarak çözüm şey bu iki tane başka bir siyasi şey öyle temin bir tane silayınca fazla olursa ben stansiyonu orda yapıyoruz. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Determinizmin konusunu bilemiyorum. Yani insanlarda özgür irade var mı yok mu falanlar da ayrı mesela. Belki bizde biz de robotlarız o anlamda. Biz de deterministik dünyada yaşıyoruz. Özgür irade falan derken kendimizi kandırıp duruyoruz öyle bir şey şeydir. Ya da öyle özgürüz. Ne yani özgürüz? O da ayrı bir mesele. O ayrı bir toplantı konusu olabilir. Şimdi yani sen ne kadar özgürsen o da o kadar özgür ya da sen ne kadar özgür değilsen o da o kadar özgür değil. O, o açıdan da işte aynı. o olabilir mi? Bakın yani yaptığımız artışı yaptığımız bir şey de free will işini çok yararsanız yani zihnin bir partistir free will derseniz <gülüyor> yani, dediğimiz andan itibaren bu artışın malikatı zihinsiz olarak birlendirmek zorundayız. Çünkü program ediyoruz. Yani ben bunu inşaat ediyoruz. Hayır, otomatik yerine Aynen bir binayı şey. yapıyoruz. İnsanlarda tipik olarak hangi atomlar var? Karbon var, hidrocem, atazol <gülüyor> var, eser, eser. Sonra <gülüyor> atomları yerine koyuyoruz. <gülüyor> Sen de bir anlamda atomlar yerine koyarak yapabilirsin yani. Gerçi bu biraz bizim durumumuzda o biraz uzun süredir ama bunu da mesela işte bir saat içinde inşa Biz normal insana daha uzun zamanında inşa ediyoruz. Sonuç olarak o da atomlardan oluşuyor. Biz de atomlardan, o da atomlardan. Ne olmuş yani? Yani atomlardan oluşan bir urfan zihni dediğimiz şey, free bilet sahip olurdu mi? Bu işte ayrı bir konu. Yani ne bileyim ben yani şimdi yani... Gerçi <gülüyor> ders veriyor ama tam <gülüyor> hocam da verdiğim <gülüyor> <Haca> konu da... ki <gülüyor> dedikliğinden farklı mı söylediğini, ben de çok sordum. <gülüyor> ama siz diyorsunuz şimdi bunu bir saat içinde, benim şeklinde yani, benim bir saat içinde böyle yapılmış buraya gelmen farklı. <gülüyor> 40 yıl sonunda buraya gelmen çok farklı şeyler. Acaba. Ne açıdan? Farklı. farklı acaba farklı. Çünkü etkileşiyorum. Bedenim var arkadaşlar. Bedenim etkileşiyor dışarısıyla. Sizin kurduğunuz modelde Hı. bir acayip bir zihin bu. Yani hiçbir şey yapmıyor mu zihin? Ne zihni? Senin duplikasyonun bu. diyelim. Yani senin beynin atonga nasılsa onun atonganın izlişti öyle. Acaba benim beynimin, yani benim zaten bana kuyruğun koptu ya burası tablattı. Ya benim deneyimin az yani. ötesinde çok önemli bir şey var. Benim 40-40 yıl içinde çevremde etkileşim, yani life experience dedim, yaşam deneyim dediğim şeyim yani. Evet. Bu beylerinin çok ötesinde bir şey. Evet. Elimin, beylerinin de ötesinde bir şey. Elimin bu hale gelmesi gibi bir şey yani. Ama yaşam beni, beni olmasa zihin olmayacak mı? Olmayacak Yaşam deneyimi emin ediyor. Olur mu öyle bir şey? Ne olursa bakalım, tanrı gibi bir şeyden söz ediyorsun. Böyle Hıca... koyarsan Hıca... olur. Bu Hıca... taraftan başka bir şey söylemiyoruz o zaman. Ya bugün teknolojisi... Ya bugün <gülüyor> teknolojisi... <Ya> bu <gülüyor> <komik> <yukarı. gülüyor> bir dakika. İşte, şey. Şöyle N bir, bir şey var. 13-40 yılda oluştuğumuz o parçalar, mhm. o psikolojik apı, o <gülüyor> evdeki şurasını, burasına. Onu da bir saatte biz artifişist bir şekilde yaptık. Ama <gülüyor> senin <gülüyor> hafızalarını koyduk. Yani o yaratıldıktan sonra sen mesela e, bamya yemeğini sevmiyorsan o da sevmiyorsan. Şimdi hocam ona şöyle bir şey diyeceğim. Bir gençler de seviyorsanız Buna Bir tane biliyorsunuz meselesi mesel var yani. Bu biraz kural koymak. O sürekli kural koymak ama yaşamını sürekli bu kuralları bozma tarafından biliyorsunuz. Bu biraz tenis topuna benziyor. Ben şu an kural yok biliyorsunuz. Teniste topu atarsın vurursun. Yani kaç metre atarsın belli değil. İni çıkarama bunu iki mil havaya atar. O zaman kural var. Böyle bir şey yapabilecek yetineyse o zaman sizin bence deneyiniz deney değil. Şey diyorsunuz bir insan yapabilirsek o insan insan olur mu? Evet olur. Yani bu mitotoloji olur yani bu sefer. Biyolojik yapıda bir varlık yaratıyoruz insanın yapısında. onu diyorum. Tam bir insan yaratırsak hocam, insan zaten zihnin olacak bir çevresiyle ihtileşecek meselesi. artificial insan deriz muhtemelen, çünkü o doğal insanlardan farklı bir tahmin de var. O insan ama değişik bir insan, artificial bir insan deriz ama o acı çekmiyor, der mi Yani onun parmağına iğne batırdığında, senin batırdığında sen acı çekiyorsun, acı o çekmeyecek mi? Kırk yıldaki şeyisi yokmuş, geçmişi yokmuş diye. Ona iğne batırıyoruz, onun umurunda olmuyor Yok hocam ama yani, ben zaten onu söylüyorum. Bu şey var mı? çevresiyle etkileşebilen bir yaratık. Ya o çok için bir hocam dedi ki o zaman toteoloji <gülüyor> yapıyorsunuz. <yaratık. gülüyor> <gülüyor> ben seni yaparsam sen sen olur musun gibi bir şey soruyorsun. Söyle, ben benim. Mi? Hayır zihni oldum. Makyet'in ambalajından açtık bu arkadaşı. Tamam mı? O tabii kendine gelmesi lazım. Kendine geldi. Senin tepkileri dünyayla tepkilerin senin neyse onun kadar da. Onu eline ilne batırıyoruz, o da ah diyor. Seninkine sen nasıl ah dersin? Ee i̇şte kalkıyor televizyonda ha, favori programı şudu diyor. Söyle diyor. Sen, sen nasıl oturursan oturuyor. Yapmaz mı yani ben? Sen 40 yıllık hayat deneyimin var diye. Ne gibi bir şeyin var? Free var sorun. soru sorar mı? Karışmıyor. <gülüyor> Mesela e ne gibi yani, ama sizi, şöyle adım, atomlar... bir şey? Sadece sorar. Atomları bile senin aynı şey. Dışarı, gelmeyen yani dışardan bile bir belirlenmemiş olan soru sorar mı? O free willle çokla alakalı yani bir anlamda alakadar bir şey. Evet. Sen atomlardan mı yapıyordun? Hocam bir yerde atomlardan. O atomlara indirgeyemem yani. Neyim var başka? Bayağı, ben yaşadım buraya. Evet. E e Eğleyen bir yaratım yani. Çevrede atomlardan mı yapılır? Yapılsın. Bunda diyecek yok ki. Eğliyorum ama etkileşiyor çevrede Atomlarla iki atom grubu arasında etkileşim olmuş. Çevre birisi. Birisi de sen. Ne olmuş? Hocam koyun da yani atomlardan oluşmuş. Yani bu ağaç atomlardan oluşmuş. yani oyun başka bir şey. Senin beyin dediğimiz melek yani o organla onda da yakıyoruz. O Geçmişte o etkileşimlerde fonksiyonistler e, beyin e, biyolojisinin e, zihin için gerekli olmadığını söylüyorlardı. Bir önceki tip özdeşliği teorizleri ki bazen kısaca onlara tip özdeşler düzenir. Onlar ise hayır efendim bilin, çok da bilinçli olmadan belki e, yok. Beyin biyolojisi, beyin biyolojisi gerekli diyorlardı. Şimdi ee, fonksiyonistin bir sorunu, ee, bir varlık, bir robot, bir amboid, bir ilti. Acaba e, bir insanı taklit mi ediyor? Yani zihni olan bir insanı gayet mükemmel ta taklit edebilen bir şey mi? Yoksa gerçekten zihin e, halleri sahip olan şey mi? O soruda kaldık. Şimdi bu sorunun, maalesef daha demin bir soru olduğunu söylemeye çalışıyordum, çalışacağım. Bu soru başka zihinler sorunudur. Burada zihin felsefesinde klasik bir meseleye geliyoruz. Genel olarak bir canlıda veya bir varlıkta gerçekten zihin mi var? Yoksa sadece zihni varmış gibi davranıyor? Nasıl anlarız? Örneğin balıklarda, böceklerde ve amiklerde acı, haz duyma, arzı, endişe, düşünce sahibi olma gibi zihinsel yetenekler var mı acaba? Bu soruyu hep sorarız. Tam doğruduruz. Cevabında Allah bilir bilmiyorum. Mesela bir deniz anasında acı duyuyor. Var mıdır? Deniz anasından vazgeçtik. İnsanlarda var, mı? var mıdır? İnsanlardan vazgeçtik. Şempanziler var mıdır? İnsanlar yavaş yavaş. Fakat bu problem, bu tür bir problem. Şempanzilerden vazgeçtik. Başka insanlarda zihin var mıdır? Onu nereden biliyorsunuz? Daha da vahim olan soru şu, ben kendimde acı, az duyma, enişte korku yok ki düşünceleriz sayede özellikler olduğunu gayet iyi biliyorum. Allah için ben biliyorum yani, ben acı duyuyorum yani. Kimsenin beni ikna etmesine gerek yok. <gülüyor> Kendimi biliyorum gayet iyi ama başka insanlarda da bendeki gibi zihin halleri olduğunu nereden biliyorum? Örneğin sizlerde biraz zihin olduğu ne malum? Şimdi soruyu nasıl değiştirdik? Kimin? Yani biz var şey yok. <gülüyor> Ben kendi açımdan, kendi perspektifimden soruyorum. Tabii siz de o soruyu kendi perspektifinizden soracaksınız. Ben de tabii ki acıbarız var, bir şey var. Fakat başkalarını da olduğunu nereden biliyorum? de sizler zihin sahibi zihin halleri sahibi değilsiniz de zihin halleri sahibi imiş gibi davranıyorsunuz. Ne bileyim ben. Yani zihin sahibi olmayız. belki taklit ediyorsunuz benim açımdan baktığımda. Yoksa gerçekten gerçekte sizden birer zombi misiniz? Anakik zihin felsefesi meşhur terimlerinden biri zombi zombi. Zombileri biraz anlatalım. İşte o eksikler kâfesindeki antil adalarında o tür efsaneler var. Yaşayan öyle deniyor bunlara. Filmleri de var, zombilerin. Bunlar insan gibi davranıyorlar fakat ölüler şu anlamda ölüler. Bunların herhangi bir zihinleri yok. Sizler oturuyor, kalkıyor, yemek yiyor, içiyor, muhabbet ediyor falan filan ama hiçbirine acı duygusu var, ne haz duygusu var. Zihinleri tamamen blank, bomboş. Yani bu zombiler efsaneye göre de öyle zaten. Yani e, oradaki Efsane de bunu söylüyor. Bunda aslında ölüdür <gülüyor> ama canlıymış gibi davranıyorlar. O yüzden zombi e kelimesi baya tutuldu zihin tercihesine son e ne biliyorsun 30 yıldır falan. Zihinleri <gülüyor> boğuştakken acısı yok, huzu yok, his yok, hissi yok, düşüncesi yok, inancı yok. Ama mesela diyor ki ağzından şu tür laflar çıkıyor. <gülüyor> Ben e, karşıda bir dağ gördüğüme inanıyorum diyor, ağzından bile çıkıyor ama zihnimde hiçbir şey yok. Bir robot gibi, hani bazılarımız robotlarda asla zihin olamayacağını düşünüyor ama işte bu zonkilerde e, varsayım gereği zihin yok, yani davranış var, zihin yok. Bir şey söyleyebilir miyim? Mış gibi davranmak için de bir ziltte ihtiyacınız yok mu? Diğer ki sizin zihniniz var, zihin yok. Ama varmış gibi davranıyor. Onun için de bir ihtiyacımız yok muyum? Var mı? Niye Bilmiyorum. oldu? Neye göre etmiş gibi? Yani nasıl taklit ediyorum bir, ben sizi? Bu bir düşünce deneyi. Bunun e, nedensel mekanizmaların zihnin e, zihni çastırma, nedensel mekanizmalarını üzerinde durmak yerine öyle bir düşünce deneyi yapıyoruz ki bu düşünce deneyi bize zihin hakkında ne öğretecek? E, düşünce deneyinin, deneyinin varsayımı şu. Davranışlar olarak bizim, bizim, bizim de Aynı, tamam benzer. Fakat hiç dünyası yok. Şimdi ama nasıl oldu falan diyebilirsiniz diyenler var literatürde. Zombilerin imkansızlığını göstermeye çalışanlar. Yani zombiler olamaz. Nomologik bir imkansızlık olur. Yani bu dünyanın şeylere, fizik yasaları belirlediğinde zombiler olamaz diyenler var. Da kendi işte da kendiliğinden değiştiğine çalışanlar var. <gülüyor> yani sizin duyduğunuz sabdi yaşayanlar çok ciddi olarak var literatürde. <gülüyor> Ama karşı görüşler de var. Niye olmasın? Diyenler de var yani. Yani şu çok kesin değil. Yani... Neyse birazdan buna benzer başka bir düşünce O Belki size biraz daha yakın da sıcak gelecek. Bir sıcaklık duyumuz varsa. <gülüyor> <gülüyor> Ne dedin mi? Müzik <gülüyor> <Zone 'un> müziği. Bu <gülüyor> <uygu> yani uygu. <gülüyor> Sizler gerçekten birer zombi olmayasınız. Zombi nedir? Anlattım. Ee, siz de kendinize bu soruyu benim ve başka insanlar hakkında sorabilirsiniz. Yani ben sizin için soruyorsam siz de benim için de diğer insanlarsan sorabilirsiniz. Onlar da zombi olmasın. Sakın benim dışındaki insanlar biraz zombi olmasın. Nereden bileceğim olmadıklarını ya da olduklarını? Yani ben sizlerin zombi olduğunuzu ya da olmadığınızı nereden bileceğim? Ben bütün bildiğim kendi iç dünyam, kendi zihnim. Sizin iç dünyanıza girip, de, "Aa bunda da algılar varmış, duygular varmış, işte acılar varmış, hazlar varmış." diyemem ki. Ya da öyle gör. Bunu ortaya çıkarmanın yolu ne olabilir? Başka insanlarda da bendeki gibi zihinler olduğunu ya da olmadığını ortaya çıkarmak problemine, zihin felsefesine, diğer zihinler problemi denir. Problem. Başka insanlarda bile zihin olduğundan emin olamıyorsak, hayvanlarda, amiklerde falan zihin olmadığını kesin olarak anlamamız gayet ümitsiz görünüyor bu durumda. Diğer zihinler probleminin e, şimdi bahsedeceğim daha az radikal bir versiyonu belki sizi daha çok tezif edecek ya da içinizi ısıtacak. Diyelim ki olgun bir domatese baktığımızda <gülüyor> siz ve ben ikimiz de onun rengine kırmızı diyoruz. Olgun domates yok ama şunu göstereyim. Şunun şeyinden kırmızı baş gördüğünüz gibi. Siz de bakıyorsunuz ben de ikimiz de kırmızı diyoruz. Tamam anlaştık. Ee, solmamış çimenlerin rengine ise, dışarıda bir sürü solmamış çimen var ya da ağaçlar var. Onların rengine ise ikimiz de yeşil diyoruz. Evet yeşil, tamam anlaştık. Yani bunların renkleri konusunda bilsel bir anlaşmanızla düşmüyoruz. Ama ne malum, belki de siz olgun bir domatese ya da şuraya bakarken, <gülüyor> şuraya bakarken, onu benim solmamış çimenlere bakarken gördüğüm renkte görüyorsunuz. E siz solmamış çinenlere bakarken onları benim olgun bir domatese bakarken gördüğüm renkte görüyorsunuz. Yani siz benim kırmızı dediğim rengi benim yeşil dediğim renkte görüyor ama o renge kırmızı diyorsunuz. karıştım mı bayağı? Yok. Evet, Ve benim yeşil dediğim rengi benim kırmızı dediğim renkte görüyor ama o renge yeşil diyorsunuz. Yani ikimiz de bakıyoruz buraya ben de kırmızı diyorum siz de kırmızı diyorsunuz ama ben bunu ee, belli bir şekilde görüyorum. Ona kırmızı diyorum. Siz bunu benim yeşile baktığım zaman gördüğüm renk gibi görüyorsunuz siz. Ama kırmızı ona da kırmızı demeye alışmışsınız. Yani renk algılarımız tamamen farklı olduğu halde biz o farklı algılara gene de e, aynı, aynı ismi vermeye alışmışız. Dili böyle kullanıyoruz. Dilsel sorunumuz yok. Olsun. Şimdi deneyelim. Hocam ben bu örneği çok duydum. Hep bu örnekte ee, Gördüğünüz renkler arasında bir karıştırma vardı. Şey, şey niye olamaz? Hiçbir renk. Tamamen farklı renkler birisi görmemiz veya hiç o şey verilmez yani. Ee, o da o da farklı yani? renkler yani hiç, yani hiç bir bir, renk yani, Hiçbir renk yok. Yani ben öyle renkler görürüzsünüz. Hiçbir yerde görürüzsünüz. Hiç, yani. şey, yani. şey, bu da olamaz mı? Olur. Yani mesela sen, sen mutabiyole ışıktan etkileniyormuşsun da onu bir renge dönüştürüyormuş senin yani beynin, zilin. Sen yani ultraviolet bir şey görüyor musun? Ben göremiyorum. Ultraviolet bir şey yok. Onlar göremez. Derler ki arılar mı işte bazı böcekler ne? Onlar görebilir. Değil mi? Yani muhtemelen göçseler ultraviolet bir şey göremem ki bu göremem ki bu göremem. sen neden de. Yani hatırlayın? şunu diyorum. Bu mesela gök kuşağını verdim. İkimiz de sizin, ve, sizin görüşünüze göre iki insan tüm renk baktığı zaman ikisini de, de, de gördüğüm renkler kimesinin aynısıdır. Farklı Burada yerlerdedir ama ama ben diyorum ki tamam, beyde o kümeler birbirine aynı olmak zorunda aynı değil, ama farklı elemanlar var. Şöyle diyorsun galiba. <gülüyor> Şimdi biz spektrumu e, renk spektrumu biliyoruz değil mi? Ne, nereden başlar o şey, şeyden? Mor, <gülüyor> mordan mordan, mordan başlar. Morun altı e, mor altıdır. Kırmızıya kadar gerek kırmızı üzerinde sildir falan diyor. Şimdi ve ee, bu renk spektrumda ben çeşitli renkleri o spektrumun neresinde gördüğümü, işte şu kırmızı, bu yeşil, bu, bu ben geliyorum. Siz de aynı isimleri vermekle birlikte o spektrumu tamamen tersine dönmüş görebilirsiniz. Yani mesela iki uçta ne vardı? Kırmızı ve mor vardı. Ben ba bakıyorum bir nesneye mor. Şöyle bir şey mor. Bana göre bu mor. Sen de bakıyorsun, sen de mor diyorsun ona. Ama sen aslında senin gördüğün renk benim gördüğümden farklı. Sen ona benim kırmızım gibi görüyorsun, ama ona mor demeye öğrenmişim. Hayır, yani ne? bütün spektrum <gülüyor> alt, alt üst oldu. Bu ne renklerin? Bu, bu benim değil maalesef. Bu bildiğimde bilinen bir. Hay sizi ne sinirliyorsun? Yani ikinizin de renk kümedleri birbirinin aynısı, farklı yerlerde. Spektrumları yani. invert olmuş, baş aşağı olmuş. Fakat evet. benim dediğim evet, şey, de renk yani. kumetre, gördüğünüz renkleri adı tek tek koyun böyle kümede. İkisinde bir kümeniz var. Ama sıra damasını karıştırın. değil mi? Aynıdır. Tüm elemanlar ikisinde de vardır. Evet. Benim dediğim bu iki renkli mesi birinin aynısı değil. Aynı sayıları gö görelim. Hı. Ama tamamen sizin kırmızın benim oranım değil. Sizin kırmızın var, benim. Şey. Anladın, evet. anladın, anladın. Bu, bunun olamayacağına karşı bir şey var mı? Bu Hı, senin sen? benim bu soruyu daha da derinleştiriyor sen. Yani ben ondan vazgeçtim. O, o, o, o <gülüyor> tabi olmaz mı? Yani benim ee, ben kırmızıyı şöyle görüyorum ama siz onu öyle bir şekilde görüyorsunuz ki benim hiçbir renk anlayışıma sığamıyor. Yani benim hiç alışkın olduğum bir renk değil o. Bambaşka bir renkte görüyorum. Ya da mesela e, ne bileyim arılar mesela ultraviolet bir, bir şey görüyor. Acaba nasıl bir şey görüyorlar? Ya da bir iti geldi o x-ray ile x ışınlarını e, görebiliyor bizim normal ışıkları gördüm, görebildiğiniz gibi o halınca bölgedeki X ışınlarının rengini görebiliyor. Acaba o renk neye benzer diyorsun değil mi? Tabii ki. O sırlar var. Yani özet versek, nesnelere baktığımızda gerçekten onları birbirimizden farklı renklerde görüyoruz ama renklerine aynı ismi veriyoruz. Aynı isimleri kullandığımızdan iletişimde bir sorunumuz olmuyor. Ama renk dünyalarımız, etrafımıza bakarken gördüğünüz renkler çok farklı olduğunu düşünelim. Ee, yani siz kendi renk dünyanız belli de, nasıl renk gördüğünüz belli de, ölü bir insan düşünün ki on, o, o renkleri sizin gibi görmüyor. Bambaşka. Alt üst dediğim şey. Hatta sizin hiç alışkan olmadığınız, hayatta tanımadığınız bir renkte görüyor bazı şeyler. Şimdi e, durumun böyle olmadığını yani ikimizin de renklere sadece aynı ismi vermekte kalmayıp onları tamamen aynı gördüğümüzü nasıl ortaya çıkarabiliriz? Ben nasıl anlayabilirim ki siz buna baktığın, baktığınızda benim gördüğüm rengi görüyorsunuz? Nerede vereceğim bunu? Ne malum? fiziksel bir... E, Bu bir kısmi zombi problemi gibi. Yani burada zombi var hiçbir şey, hiç kırmızı mırmızı hiçbir şey görmüyor değil. Görüyor ama bambut başka bir renk görüyor. Ee, olmaz mı? Bunu nasıl anlayacağız? Pardon. Eğer maddi bir değişime e, yol açıyorsa açıyor. Yani, yani fiziksel bir e, büyüklüğü değiştirecek bir eki yaratıyorsa bir evet, bir e, evet. insanın Evet. bir yerinde evet. e, bizde bunu ölçebilecek teknolojiye sahip e, öyle anlayabiliriz. Teknolojimiz ama o insanın beynine girip de Aa, o bu rengi de böyle görüyormuş demiyor. <gülüyor> Teknoloji ne yapabiliyor? Bundan gelen ışın, ışınların dalga boyundan bakıyor. O retinaya düşüyor. Benim retinama düşüyor o ışınlar. Retinandan falanca filanca ki, mikrokimyasal olaylara yaratıyor. Onlar sinir simpulslarına dönüşüyor falan. Ha, bütün bunları görüyoruz diye. O insanda da olur ama. Onun da e, gözüne e, görme sisteminde visual sisteminde olaylar benimkinin aynısı. Bunu görüyoruz. Bu çünkü objektif bunu. Herkes birinin beynine bakarken o insanın beyninde hangi kimyasal fizikokimyasal, elektrokimyasal olaylar olduğunu görebilir. Prensiz olarak. Bunu görüyoruz ama bu biz bundan bahsetmiyoruz. O insan aynı rengi mi görüyor? Evet, Neyi yani algısı özel kualayası aynı mı? Yani Evet, bizim yani teknik deynimizden ondan birazdan bahsedeceğiz. Kualayları aynı mı? Aynı fizik, fiziko-kimiyasal reaksiyonlardan geçtiğimiz halde ikimizde aynı renk kualayelerini mi görüyoruz? Birazdan Özne, yani mesela bir <gülüyor> kureşan insanlar bunu daha çok yaşıyorlar. E, o yüzden renkler alakalı bir takım aparatlar kalır bir yolla mesela yetim. E, onun oh, ondan yararlanarak birbirlerine uygun olan renkleri seçebilmeniz ya da birbirlerini tamamlayıcı ya da komşu konuşulabilecek birini sağlamanız. E, bunu da mesela iki insan renkle ilgili beraber bir iş yaparken e, çok rahat görebiliyorsunuz. Aynı rengi görmediğinizi. E, Toprağı, tamam. eninde nasıl görür? Şöyle tamamlayıcı tamamlayıcılar ya da işte karşıt renkler seçilirken... Şimdi bir dakika, renk görüldüğünü düşünelim bile. Renk Onu saplamak kolaydır. Hı -hı. Onda hiç sorun yoktur. Hatta testler, kitapçıklar açar açar bunda ne görüyorsun? Normal insan 36 görürken işte renk görüldüğün insan 500 görür falan filan. Yani. Onu saplamak kolay. Hı -hı. Onda Hı -hı. şöyle, reaksiyonlarımız aynı şeye bakıyoruz. Renk gören bir insanla benim reaksiyonum farklı. Ben 36 diyorum, o 500 diyor. Şimdi dedim, düşündü deneyde ikimiz de 500 diyoruz. Buna rağmen acaba renkli, renk avukalarımız farklı olmaz mı? İşte öyle oluyor genelde. Çünkü şöyle mesela sizin pembe gördüğünüz şeyi o mavi görmüyor. Ama mesela... Nereden bile? Yani benim anlattığım, yaşadığım şeyi anlatıyorum size. Sizin Sonuç mesela... Ne yapalım zeklerle ilgili bir mesela, yok. Yani, yok. Yok. Sizin sizin şey? Sizin mesela işte şey <Gülüyor> uçuk pembeyle ilgili bir şey o belki işte... E, Tümay bir e, işte koyu pembeliyor. Işte hayır, hayır, şey. hayır, hayır, hayır, Bir tüm renk körlüğü gibi, hafif bir renk körlüğü gibi. Yani ikinizden birinizde bir hafif renk körlüğü var. Ama tek hamle eşit. Ama tarlık. Dedi, tarlık. koyu diyor bile. Evet. Diyor ya, benim dediğim ikisi de koyu pembeliyor. İkisi de farklı şeyler alınıyor. Buna rağmen farklı renkler alınıyor olamazlar mı? Yani. Nereden Bence böyle var mı? Yok yok. Hocam bir şey söylüyorum şimdi yani, aynı mı diyorsunuz da aynı mı diyeceğim bir şey karşılaştırma sonucunda süper yapıyor nasıl birisi ne arıyor pardon hocam uzunluğu ölçtük dilimiz olmasa da ve bunların karşılaştırılması lazım birer birer aynı mı elde ediyorsan veya karakteristik özelliğine e, bakıyorsan bunların e, karakteristik özellik açısından aynı olurlar ancak ne karar verebiliriz? Şimdi sizin bahsettiğiniz bütün sürecin ölçülmesi, işte neye ne düşüyor, işte oradan nasıl bir sinyal geçiyor. Onların hepsinin aynı olduğunu varsayıyoruz burada. Onun ötesinde hiçbir şeyi karşılaştırmamızı bekliyoruz. Evet. Hani bu da daha ötesine girin. Beyinde işte e, var, mı? var ise, Bıramı. Yani, Bıramı. hadi daha ötesi var diye. Ee, Yoksa neden soruyorsun kendin çürütür var ki oluyor öyle bir farklılık. Adam pembe görüyor, beyaz diye bir şey ama beyaz diyor. Her zaman, ben, ben onun değişim. gerisi altında bir şey söylemiyorum. Onun gerisi nefı da de bana çok bir anlam ifade etmiyor şu anda ama siz illa istediğiniz için onun da gerisi var. Yani ben pal ya da renk algısının niteliğinde duruyorum. Farklılar görüyormuşuz. Farklı renkler görüyormuşuz. Fizyolojilerimiz aynı, tamamen yani benzer. Domatese bakıyoruz, ikimizin e, benzer olayları da aynı fakat Renk, gördüğümüz renkler farklı. <gülüyor> Ramazma. Eğer öyleyse, ya da olup olmadığını nasıl anlarız? Şey bu yani, challenge bu. Anlayabilir bir yol var mı? Ben de bunu soruyorum. Evet, ben de bunu önce, önce daha ben daha önce ben <gülüyor> soruyorum. <sorayım. gülüyor> yani şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bir insan geçiriyoruz, tüm dış dünyada izole. Ortamda geçiriyoruz. Küçükliğinden beri ve gözün, netmanın geliştirmesi için tüm o spektrumu veriyoruz. Bütün renkleri. O geçişimi tamamlayacak kadar. Ama hiçbir şekilde adlandırmıyoruz o renkleri. Yani adam veri olarak sadece fizik olarak tanımış. Renk terimlerini vermiyor. Vermiyoruz. Kırmızıdır ki hiçbir şey demiyoruz. Ve tek verdiğimiz şey elma kırmızıdır diyoruz. Daha sonra mı veriyoruz mesela? Spektrumları tanıdıktan sonra. Tamam. Diyorsun ki elma kırmızıdır. Bir dakika ben şey senaryo anlamadım. Başlangıçta renkleri de mi vermiyoruz İsimlerini vermiyoruz. vermiyoruz. Yani insan hiçbir gelmiyor. şey yok. Sadece evet. görsel bir şey. Tamam Bir gün gelince ama bu kırmızı mı diyoruz? Sonra diyoruz ki adamları öyle. Yani çünkü şey için veriyoruz. Gözün gelişmesi için yoksa çanetle çiftse göz gelişmeyecek. Evet. Mantıken. Ondan sonra diyoruz ki elma kırmızıdır. Bu belli veriyoruz. Sonra adamın önüne bir elma koyuyoruz. Fakat şu anki bizim bildiğimiz yeşil bir elma. Hı. Adama sorduğumuzda bunu nere dediğimizde kırmızı mı diyecektir. Yeşili de tanıttık mı yani? Spektrum olarak bütün yani ha. çeşitliliklerini var ama kavramsal hiçbir şey yok. Muhtemelen şöyle olacaktır. Sadece kırmızı renginin adını verdik. Evet. Yeşil meşil söylemedik ama yeşili tanıyor. Evet. İsmini bilmeden tanıyor. Evet. Biz onun önüne yeşil bir elma koyduğumuzda evet. onun reaksiyonu şu oluruz. Ee, o kırmızı değil ya da bu elma ama elma, elma örneği göster vermedi kırmızı elma kırmızıdır olacak yeşil mi kırmızı, kırmızı örnek bu kararı ama kırmızı'nın örnekleri verdik mi Domates görüyorsun hayır hayır yani. yani. işte yani, sadece diyor hocam yeşil yeşil ama örnek verdik demek yani gözü gördü ve ona kırmızı dedi demek hayır değil ne demek gördü sadece görüyor sadece ve yani renkleri görüyor görüyor ha bir gün diyoruz ki elma var ya elma o kırmızıdır diyoruz ya bu da ben şey demek Kırmızı yani merkezli. Şey şey kırmızı merkezli. Yani yani sen güzel bir derin ödeme diye düşünün. Yani. Yani. Neyi ödemeye? Yani yani yani yani renk gerekli isim şey. vermeden bu adamı bırakmışız, yaşamış. Evet. Sonra günün birinde diyoruz ki elma dediğiniz şey var ya? O tanıyor elmayı, tanıyor. Tamam. İşte onun rengi kırmızıdır diyoruz. Ne anladı bu renk? Kavramı gösteriyor. Yani yani belki elmana şekkini anladı, şey anladı. Belki elmana şekkini anladı. Belki elmana şekkini bilmediğiniz bir... Zaman şey alam. Alam. Alam. Alam. O zaman ya kendisinin yeşiline şekli bir şey yok. Bence o yeşil. Yani şu şey. an bizim yeşil adam kırmızı diyecektir. O Oturmuşsun. yeşil elmayı gördüğün zaman senin senaryoda ne yapacaktır evet. şimdi yeşil elma kırmızı mı diyecek? Evet çünkü adam o şekilde elma lar kırmızıdır evet, evet. öyle öğrendi ha ha ha anlıyorum evet, evet. ya burada da şuraya şuraya varıyoruz bence fonksiyonizm <gülüyor> kompsiyoniz... <gülüyor> fonksiyon fonksiyonizme varıyoruz yine çünkü fonksiyon olarak hiçbir şey değişme yani biz onu yeşil görür e, şu an yeşil diyoruz ama çünkü biz öyle öğrendik ama o yeşil şey kırmızı değil kırmızı öğrenmesi burada dilsel bir Dolayısıyla kişi bir elma koyduk yani Ne dedi ki bu kırmızı. Aldık bir de kırmızı koyduk. mor. elma, mor elma koyduk. Orada sapı çıkacak mı? Sapı. elma, kırmızı renkli deniyormuş. Yani bir şey gibi Oyaladık bir kere o renge zaten bir kendince bir isim vermiş. Ali demiş mesela. Bu arkadaşın örneği. Ha, evet. Ha, evet öyle, öyle, öyle. Ali demiş, Demek ki öyle. benim Ali dediğimde bunlar kırmızı diyormuş değil veya yeşil diyormuştu. Onun olduğuna birebir eşleşmiyor. Yok yok bu arkadaşın şeyi şöyle. Sadece bir elma kırmızıdır demişiz. Bu neşman. Ya da bütün elmalar Ali demişiz mesela. On önüne bir elma koyuyoruz, o da öğrendi ya, ha bu da diyor. Kırmızı elma koyuyoruz biz mahalimizde, o da alıyor. Yeşil koyuyoruz, o da alıyor. Sarı elma koyuyoruz, o da alıyor. O kadar. O zaman spekülasyon hiçbir şey, şey yapamaz. Şey. Yani belki farklılıklar gözlemleniyor. Biz bu arkadaşlara farklı renklere yani, farklı, farklı, farklı, farklı, farklı, farklı, farklı, farklı, farklı isim vermeyi öğretmedikmişiz için renklerin hepsine aynı isim verildiğini sandığı için, Aynen. yani biz insanların şey de hepsine de insan diyoruz ama bu Dünyaya kadar farklılıklar vardı, hepsi evet. sandırız. Evet, o anlamda yani renklere, o bunun kendisi bizim renk kırmızı karşılığı geliyor yani biz renklerini anlıyorsak o da kırmızıdan onu anlıyor her şeyin e, rengi kırmızı olduğunu düşünüyor yani anlam ver farklı terimlere aynı anlam veriyor. Yani ben şu sonucu çıkarıyorum ben yanlış bir da yani siz bunu kırmızı görüyorsunuz ben onu mor görüyorum ama kimse kırmızı diyorsa hiçbir sorun yok yani fonksiyonel Fonksionalist evet. açısından. Evet. İşte fonksionalist de bir problem bu. Fonksionalist, evet. tabii fonksionalist açısından. Bu bir problem. Çünkü buna inverted spectrum problemi denir. Eğer e, spektrumumuz tamamen ters yavrılsaydı şu anlamda yani e, işte ben öyle bir insan olsaydım ki e, spektrumun iki ucunda mor ve kırmızı var demiştik değil mi? Mor sizin mor gördüğünüz şeyleri ben kırmızı görüyormuşum, sizin lacivert bir üstüne lacivert, kırmızının bir altına turuncu mesela. Sizin lacivert gördüğünüz şeyleri ben, pardon, şeyleri ben e, e, e, turuncu görüyormuşum falan. Yani bütün renkler alt oluyormuş benim spektrumum, tamamen baş aşağı dönmüş bir vaziyette ve dünyaya ama o renklerle bakıyorum ben. Ben yani kırmızı şeyleri e, mor görüyorum, lacivert şeyleri şey görüyorum turuncu görüyorum vesaire. Şimdi, fonksiyonist'e göre, yani buradaki bir şey varsayım şu, fizyoloji aynı ama. Bu iki kişide fizyoloji aynı, yani dolayısıyla input-output ilişkileri aynı. Yerde çiftli ilişkileri aynı. da zaten bundan başka bir şey istemiyorum bizden, input-output ilişkileri aynı olsun, bu insanlar aynı zihne sahiptir oluyor. Ama biz böyle bir düşünce deneyiz diyoruz ki, yok olmayabilir. Yani fonksiyonist'in bize, Bizi şuna ikna etmesi lazım. Hayır, böyle baş aşağı dönmüş spektrum vakaları olamaz. Peki, ikna etmesi lazım. O da sıkıyor. Olabilir miyene nasıl siz ikna ediyorsunuz? Çünkü ortada, şimdi elimizi kolumuzu bağlayan bir düşünce deneyimi verdiniz. Bir adam ifadesine güvenmiyor. Kırmızı diyor, Ya yani, yani, mavi görüyor olabilir ama kırmızı benim mavimi görüyor olabilir ama kırmızı diyor diyorsunuz. Buna emin Öl. edemez miyiz? Evet, Ölçemiyorum da. Gerçi bu fizyolojik kalıbı ölçemiyorum diye fizyolojisi aynı olduğunu gözlemliyorum bir daha. Bu biraz şuna benziyor. Yani şu anda gerçekten bir anda ortadan kalkıp bir anda hava dolaşmaya başlayabiliriz. Yani önemli bir yorumlamam var. olduğuna dair, olabileceğine dair hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama beynine bakın beynde bir e, soru yok. Şimdi burden of proof ya da wellness denilen şey, yani şey yükümlülüğü, bizi ikna etme yükümlülüğü fonksiyonası da biz diyoruz ki, e fonksiyonası, sen işte zihinleri, e, fonksiyonel strukturalarla, fonksiyonel organizasyonla identify etmedin mi? Evet, evet. Peki bak ben şöyle bir şey imajin edeyim, Şimdi şöyle bir şey tasarlayayım, işte hikayeyi anlatıyorsun, inverted spectrum, öyle bir şeyi sana göre imkansız olması lazım. Bana göster bakalım imkansızlıklarını diyorum. Oda okumak edebiliyoruz. Bu. Böyle ee, e, işte bir benzeri. Şöyle şey demesi lazım. Pardon. Tamam. <gülüyor> Bamsın bana hemen şunu söyleriz. Senin e, tasarıldan düşünceden niye olmaz? Saçmaladığınız lazım. Ben de o zaman kovak yazıyorum kesileri. Neresi saçmalık? Biliyorum bakayım. Yani bu yatıcı yönüyle şöyle bir değişiklik Şimdi diyorum ki dünya bu sinagü çeker diyor. Amen. Siz de e, yarın yarın çekmeye gideceğini e, yarın da çekmeye devam edeceğini bana ispatla. Bu her zaman çekeceğini bana ispatla. Bir şey söyle. Hoşumdur akşam programına geldi ama. Ya ama onun da biraz öyle bir şey. O oyuncak endüksiyon probleminin çözümü yok. Bilimden bir çözümü yok. Ha şimdi endüksiyon problemi değilken özellikle yani zaman içerisinde bugün kırmızı gördüğümü yarın da kırmızı göreceğim ne var diye sorsan o indüksiyon problemi olur, o yeni bir problem olmaz, yeni bir problem olmaz. Bunda durum farklı. Bakın ben siz bir yasa söylediniz. Aslında yani söylediğim şey şu: İnsanlar aynı zihinlere sahip, aynı şekilde görürler. Fonksiyonistlere göre aynı input output organizasyonu sahipse bu demektir ki ikisinde de aynı zihin, aynı vardır. zihin vardır. Ama zihnin içerisinde bir de kovarya meselesi var. Şimdi fonksiyonusun genel problemi, defa qualia'yı açıklayamıyor. Input, output ilişkilerına bakarak biz şu nesnenin kırmızı, bu nesnenin işte mavi görmesi gerekini açıklayabiliyoruz. <gülüyor> Ama bu aslında sadece fonksiyonusun kabahati değil. Bütün şu andaki piyasadaki bütün zihin teorilerinin problemi bu. Qualia meselesine. Qualia'nın nasıl doğduğunu açıklayamıyorlar. Qualia'nın varlığını kabul edenler. Yani nasıl olur da fiziksel proseslerden mal ya ortaya çıkar. Bu lafı kullanıp aslında biraz daha açıklayacaktım ama. Ee, fi fiziksel e tamamen işte fiziksel görünen proseslerden renk algıları acı, haz vesaire vesaire nasıl çıkıyor? Dünyanın kendisinde acı yok, haz yok, hatta renk yok. Bazı fizik yani fizik üzerinin çoğunluğunun dahil buna ateşli bir şekilde dünyanın kendisinde renk yoktur diyor. Bence de yoktur. Dünyanın kendisinde renk yoktur renk üretme beynin marifetidir. Beyin dünyayla e, ilişkiye geçer ve orada renk beyinde bir şekilde beynin marifetidir. Şimdi beyin bunu nasıl beceriyor? Çünkü beyinde işte bildiğimiz kadarıyla fizikalizsek e, işte <gülüyor> nöronlardan onların içerisindeki bir takım elektrokimyasal kurallardan oluşuyor. Elektrokimyasal o renk nasıl ki? Bunu açıklayamıyoruz. Hiç kimse açıklayamıyor. Hard problem bu. Değil mi, Aziz? Hard, soft problem, soft. Bu hard problem. Bu konuda en ufak bir ilerleme kaydedilmiş değil. Tam bir misteri, tam bir gizem bu. Renk, acı vs. şeyler. o kualitatif özellikler nasıl çıkıyor? Sadece fonksiyonistlerin değil, herkesin problemi. Ve bu problemin bir diğer adı da explanatory gap problem. Yani ıı, açıklama aralığımı diyoruz, açıklama uçurumu Ondan da kısaca bahsedecektim sadece ya, tamam. yani boşu falan da. Tamam. Şimdi Tamam. Hocam bu fonksiyonel testere e, bir problem var mı? Yok, hiç yok. Kendine sorusuz işlerde fonksiyonel. <gülüyor> Demin <gülüyor> demedik mi herkes son bu bulursun. Ben de o konuda ha, şey yapayım, ama <gülüyor> <gülüyor> Hangi bir şey de bu de şey, değer, de. yani, bir şeyler üretivmesi olan değil mi? En iyisi ben onu birazdan anlatacakim kovdunun ne olduğuna. Değerde yok. Evet. Şimdi, baktığın ne kadar bir ısıdama söyleyebilir? Ne kadar baktın var? Haklı. Uçuya kadar ise hemen da dedim Zihin ve bilinç yapılarına deriz, değil mi? Zihin nedir, bilinç nedir? Zihnin karşılığı İngilizce karşılığı mind biliyorsunuz. Ee, bilincin karşılığı consciousness. Zihin ve bilinç arasında ne fark var? Şimdi bir dönem. Ee, e, diyelim 19. yüzyıla gelinceye kadar e, insanlar zihinle bilinçin aynı şey olduğunu düşünüyorlardı. Çoğu insan diyelim Mesela Descartes. Descartes'e göre bütün zihin halleri renk algıları az, acı, haz şeyler inançlar, düşünceler, e, beklentiler bütün bunlar hepsi bilinçlidir. Yani bir insan e, haslarına, acılarına, düşüncelerine, inançlarına şöyle biraz durduğu zaman hemen bulur. Eğer bulamıyorsa o zihninde yoktur. Eğer bir inanç zihninde ulaşılamaz bir yerlerde ise dekâbeti başkalarına göre o o insanın zihninde yoktur. Ama bu arada Nietzsche'ye de hiç istemeden biraz kredet söyleyeyim. <gülüyor> Nietzsche'de e, bilinçsiz mental state'lerden bilinçsiz zihin hallerinden bahsediyor. Yani hatta Nietzsche diyor ki biz pek çok zihin, zihnimizin pek çok yanını bilemeyiz diyor. Ulaşamayız diyor. O bizim zihin halimizdir. Zihnimizde vardır ulaşamayız diyor. Freud bunu daha biraz daha değişik bir kontekste ve daha bilimsel bir şekilde anlatıyor. Freud bilinçaltı diye hemen bir şeyden bahsediyor. Bilinçaltı isteklerimiz, arzularımız, inançlarımız hatta renk algılarımız vardır. Blind Sighting denen bir fenomene göre e, renkleri görürüz ama bilincimizde değildir. Dolayısıyla bilinçle zihin aynı şey değil. Çünkü bazı zihin halleri bilincin altında bazılar içinde olabiliyorlar. Değil mi? Demek ki zihinle bilinci ayırt etmek gereği ortaya çıkıyor. Özellikle Freud'dan sonra. <gülüyor> Bu çalıştaylı bilinç çalıştayı ama yani zihin çalıştayı da olabilir de, zihin de bilinç çalıştayı olsaydı daha güzel olur. Çünkü biz aynı şeyde. Ben çoğunlukla zihinden bahsettim, bilinçten ancak zihin bahsediyorum. Ee, çağdaş zihin felsefesinde zihin halleri genellikle yönelimsel, yani İngilizcesiyle intentional zihin halleri ve nitel, İngilizcesiyle qualitative zihin halleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Önem zihin haliyle inançlar, arzular, beklentiler, ümitler, pişmanlıklar, meraklar, bir önerme ya da önermelerle ilgili tepkiler <gülüyor> gibi bir nesnesi ya da konusu olan, yani bir şeye yönelmiş, bir şey hakkında olan zihin haliyedir. Örneğin, inanma zihin hali bir şey üzerindedir. Bir şey hakkındadır, bir şeye inanırsınız. Bir şey hakkında olmayan inanma olmaz. Yani diyorsunuz ki ben inanıyorum. Eğer neye inanıyorsun? Çünkü inancın mutlaka bir Önemli bir şey olmasalar da, işte önümde bir masa olduğuna inanıyorum. Ben işte ıı, havanın soğuk olduğuna inanıyorum. Yani bir şeylere inanır, Sırf inanma diye bir şey yok. Bu kültür e, zihin düşünce de böyle, Ben düşünüyorum demezsiniz. Şunu düşünüyorum dersiniz. Ben bir şey beklentisi içindeyim. Ben beklenti içindeyim demezsiniz. Bir şey beklentisi içindeyiz. İçindeyim dersiniz. Bunlar yönelimsel zihin Arzulama malignite et, etme ben hep bu ıı, türden şeyler bir şeye yönelik olanlar. Ee, nitel zihin halleri ise bir şeye yönelik ya da bir şey hakkında olmayan. Duyularından sadece duyumsal nitel özellikleriyle ayrılan zihin halleridir. Acı ile hazza, can sıkıntısı ile neşenin, kırmızı rengi algılamakla yeşil rengi algılamanın, bir müzik enstrümanından doğ nota'sını işitmekle la nota'sını işitmemenin, bir kokusu almakla sümbül kokusu almanın Gıdıklanma, karıncalanma ve kaşıntının zihnimizde uyanan o sözcüklerle anlatılması zor. Belki de imkansız farklılıkları bu nitel zihin hallerini birbirinden ayırt etmemizi sağlar. Yani ben biliyorum ki bir gül kokusu ile sümgül kokusu farklıdır. İkisi de koktur ama farklıdır. Aradaki fark nedir derseniz de kolay kolay bir şey söyleyemem. Vallahi işte farklı olduğunu hissediyorum. Bu sümbül kokusu bu şey, hatta kokunun sümbülden ya gülden ya gelip gelmediğini bil, gelip gel, yani geldiğini bilmeseniz bile bir koku duyarsınız bu sümbül kokusu daha sonra aha bu gül kokusu dersiniz. Nereden bildiniz? Zihniniz bir şekilde onları ayırt ediyor. Nasıl ayırt ediyor? Çünkü sümbül kokusu duyma ya da gül kokusu duyma zihin halleri bir şeye yönelik değil, bir şey hakkında değil. Diyebilirsiniz ki sümbül kokusunu duymak sümbül hakkında değil mi? Hayır, sümbül hakkında değil. Sümbül tarafından koz edilmiş, ona sümbüller yol o koku hakkında. Fakat sümbül hakkında değil. Ama mesela inanç bir şey hakkında, düşünce bir şey hakkında, beklenti bir şey hakkında. Yani hakkında olduğu bir şey varsa onlara yönelimsel izinhar ediyoruz. Hakkında olduğu bir şey yoksa ona kalitatif ya da nitel zihin ediyoruz. Gene mesela sol, pardon do notasını duyuyorsunuz. Bir de yanında bir de la notası. Siz hemen dersiniz bu iki ses farklı. Aynı şekilde. Nasıl bildiniz? Bildiniz. Çünkü bu iki sesin nitel özellikleri bu iki ses algısını diyeyim nitel özellikleri farklılığı da o şekilde bildiniz. Bir nitel zihin halini yaşarken zihnimizde oluşan o zihin halinin duyuladığımız özelliğine, başka bir deyişle onun görüngüsel karakterine, onun koalaysi denir. Ben bunu nite olarak çevirdim. Ee, Uydurup bir kelime. Nite diye bir kelime Türkçe'de yok ama koalay diye bir kelime de İngilizce'de yok. zaten. O da uyduruk. Onlar uyduruyorsa ben de uydururum. Hiç bakmam. Koalay. Çoğulu koalya çoğulu ee, şeysi singuları tekili e, koalay. Nite niteler nasıl çevirmişler? Öz nitelik, şey. Ha öz nitelik ifadına kimden duyduk? Nitelem. <gülüyor> Nitelem de olabilir bu. Nitelem de olabilir. Nitelem de bir birisi işin niteliyormuş gibi bir implikasyon olduğu için bilmiyorum. Yani iddia ediyorum nite bu konuda en güzel çeviri olmayabilir. Ben öyle çeviriyorum. Nite zihin hallerinin her birisinin bir nitesi veya niteleri vardır ve bu nitesi sayesinde o zihin halinin diğerlerinden ayırt edebiliriz. Mesela baş ağrısı, diş ağrısı, karın ağrısı ve bacak ağrısının birbirinden farklı niteleri vardır. Yani birbirinden farklı olayları vardır. Yani bu zihin halleri birbirinden farklı duygusal özellikler taşır. 19. yüzyıl Fransız filozofu Franz Brentano'ya göre zihinde geçen bazı olayların bir şeyler hakkında olabilmesi... Zihinde geçen bazı olayların bir şeyler hakkında olabilmesi, bir yönelimsel <gülüyor> olabilmesi, zihni fiziksel nesnelerden kesin bir şekilde ayet eden bir özelliktir. Frant, fiziksel dünyanın nesneleri ve olayları, taşlar, ağaçlar, bulutlar, kağıtlar, rüzgarlar, ay ise hiçbir şey hakkında değildir. Taş, Allah'ın taşa hiçbir şey hakkında değildir. Bulut, hiçbir şey hakkında değildir. İşte bina, hiçbir şey hakkında değil diyor. Yani onlara bir şey hakkında demek tabii yanlış bir konuşmada Dolayısıyla fiziksel dünyanın kendisine hakkında bulamıyoruz. Intentionalty, yönelim, yönelimselliği bulamıyoruz. Doğalcı yani naturalist dediğimiz felsebeciler, bazı beyin olayları ve süreçleri gibi fiziksel olaylarında yönelimselliği olabileceğini göstererek fiziksel dünyayla zihin dediğimiz şey arasında derin bir ayrım çizgisinin olmadığını ortaya koymaya çalışırlar. Yani brain cevap vermeye çalışıyorlar. Şimdi beyin, siz fizik, fizikalistiniz e, ya da matralistiniz, biliyorsunuz ki e, beyin, beyin dediğimiz şey fiziksel bir organ. Yani atomlardan, hücrelerden, şey, bilmem oluşmuş. Şimdi atomlar, hücreler bir şey hakkında değildir, değil mi? Dolayısıyla beyin kendisi bir şey hakkında olamaz. Ama beynin ürettiği ya da bir şekilde sorunlu olduğu zihin bir şey hakkında olabiliyor bazı zihin halleri. İnanç üretiyor, üretiyor lafı da yanlış da çünkü bilmiyoruz tam olarak zihinle e, beyin arasındaki ilişki. Ama sorunlu diyelim, inanç dediğimiz zihin halinden e, belli bir beyin hali sorunlu, bir beynin faalice bölgesi sorunlu diyelim. Şimdi o falancı bölgede hücreler var, atomlar var, şu elektriksel olaylar var vesaire. Bunlar bir şey hakkında değil ki. Ama benim inancım bir şey hakkında. O halde e, eğer bir naturalist, filozofsanız, felsefeciyseniz, e, beyin gibi fiziksel bir organda da yönelimsellik olabildiğini ispatlayacaksınız. Aksi Brentano'ya göre ayrım çizgisi kornatorunda kalırsınız. Aksi halde dualizme düşersiniz. Dersiniz ki, aksi halde, ee, fiziksel dünyada yönelimsellik yok. Ama zihinde, yönelimsellik, bazı zihnin hallerinde hepsinde değil. Yönelimsel olan zihnin hallerinde yönelimsellik var. Sonrası arada gördüğünüz gibi hoca bir bunun bir ayrım çizgisi var. Bunu kabul etmek, bunu yutmak zorunda kalırsınız. natüralistler bunu yutmak istemiyorlar. O kesin bir ayrım çizgisini ortadan kaldırmak istiyorlar. Çünkü adları üstünde bunlar naturalist. Dünyada eee <gülüyor> fiziksel şeylerden, natural şeylerden başka bir şey yok, diyorlar. Onun için bu bir challenge yani. Şimdi bu e, ayrım çizgisinin olmadığını, beyin state'lerine, beyin hallerine yönelimsellik atfetme işi, bu proje, bu challenge henüz daha tamamlanmış, karşılanabilmiş değil. Ama bu konuda çalışmalar da yok değil. Zihin ve bilinç konusunda felsefecilerin görüşü. E, Ondan peki birazdan bahsedeceğim. Zaman da geçiyor bu arada ama üç beş dakika bana ekstradan verebilir misiniz? Biraz al zil verelim canım. Bugünler misiniz? Zihin ve bilinç konusunda felsefecilerin görüşlerinin ne kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını gösterelim şimdi de. Zihin ve bilinç konusunda felsefecilerin görüşleri o kadar geniş bir yelpazeye dayalı ki ki. Taban tabana iki tane zıt görüşten söz edeceğim şimdi. Bunlardan biri gerek zihnin gerekse bilinç diye bir şeyin aslında var olmadığını savunur. Yani zihin diye bir şey de yok, bilinç diye de bir şey yok der. Belli bir grup felsefeci. Diğer, diğer ise öbür uç, öbür ekstremde şunu söyler. Evrende zihnin ve bilincin çok yaygın olduğunu, öyle ki canlı cansız, büyük küçük her şeyin az çok bilinç taşıdığını söyler. Birisi diyor ki bilinç diye bir şey yok, öbürü diyor ki her şeyde bilinç var. Yani bu kadar e, olabilir, ayrım, geniş şey, genişliğe tartışılır. <gülüyor> elemeci materyalizm adı verilen birinci görüş, yani zihin ve diye bir şey yok diyenler, elemeci materyalizm, Eliminative Materialist, bunun adı İngilizce'de. Bu e, kişiler Patricia Churchman, Paul Churchman ve Daniel Dennett gibi felsefecilerce savundan bir görüştür. Bu görüşün bir versiyonuna göre zihin ve bilinç kavramlarımız folk psikolojisi adını verebileceğimiz bir teorinin bir kavramıdır. Yani zihin dediğimiz terim folk psikolojisi denen bir bir tür teoriden alınan bir terim. Onun bir teknik terimi zihin ve onunla ilgili olarak acı, haz, bütün zihin halleri bunlar da tabii ki o folk psikolojisi denen teorinin teknik bir terimi bir kavram. Şimdi bu görüşe göre folk psikolojisi Elemiyantik materyalizmden bahsediyorum. Evet, folk psikolojisi de hepimizin annemizin dizinin dibinde öğrendiğimiz, insanların bazı gözlenebilir davranışları ile zihin adı verilen, gözlenemez bir şey arasındaki bağlantılardan bahseden ilkel bir psikoloji teorisidir. Biz folk psikolojisini annemizin dizinin dibinde öğrendik. İşte, Aa bak, acı, bak bu canını acıtır insanın elini sokmak cızk falan filan. <gülüyor> psikoloji folk psikolojisi o ilkel teoriyi, öğreniriz eliminatörist matelistlere göre. Folk psikolojisi insanların bazı davranışlarını açıklamak ve öndeğilemek için e, toplumların zaman içinde formüle ettiği zihin hallerine gönderme yapan örneğin şöyle yasalardan oluşur. Yani folk psikolojisinin şöyle yasaları vardır. Teori dedik ya şu tür yasalardan oluşur bu teori. Acı duyan bir insanın yüzü asık olur. Folk psikolojisinin bir yasası mesela. Susayan bir insan su içer. Bir şeyi elde etmeyi arzulayan arzulama, state, ve ona ulaşabileceğine inanan bir, state, bir insan kendisine o şeye ulaştıracak davranışlarda bulunur. Bu da bir psikoloji yasası mesela. Bu basit psikoloji yasaları gayet gevşek ve mulak, bol miktarda istisnaları bulunan yalnızlıklarla dolu önermelerdir ve bu yüzden el, e, empirik saygında olan bir teorinin yasaları olma niteliği taşımazlar. Elemeci materyalistlere göre. Elemeci materyalizme göre bilimin gelişim süreci içinde folk psikolojisi zamanla eredip girecek ve yerini geleceğin gelişmiş nörofizyoloji biliminin teorilerine bırakacaktır. Yani gün gelecek ki folk psikolojisi o kadar demode olacak ki çünkü çok kusurları olan hatalı, nolular, sonrasında yasalarını söylediniz de, gülür gülür yasalar. Bunlar zamanla ileri fizyoloji teorisi tarafından çöpe atılacaklar ve biz artık e, folk psikolojisinin o teknik terimlerini kullanmaz olacağız. Acıdan bahsetmeyeceğiz. Hazdan bahsetmeyeceğiz. Düşünceden, zihinden, ne bileyim ki duygulardan, algılardan, <gülüyor> renk. Ben şu anda kırmızı rengi algılıyorum falan demeyeceğiz. Çünkü bunların folk psikolojisinin lafları. Folk psikoloji çok daha mükemmel bir teoriyle e, replace edildiğinde, yani onun yeni algılığında folk psikolojisi ne Çöp atmak. atmak demek folk psikolojisi ama onun bütün terminolojisiyle beraber çöp atmak demek. Onun bütün terminolojisiyle çöp atmak demek bunun ontolojisiyle beraber çöp atmak demek. Folk psikolojisi tarih sahnesinden çekildiğinde artık insanlar zihinden, bilinçten, acıdan, hazdan, düşünceden, inançtan, arzadan bahsetmez olacaklar teorik olarak, prensip olarak tabi. Onun yerine empirik kabul edilebilirliği çok daha yüksek olan gelişmiş bir nöroloji biliminin teorilerini ve yasalarını kullanacaklar ve bu yasaların gönderme yaptıkları nesnelerin var olduğunu kabul edeceklerdir. Yani diyecekler ki mesela e, e, nöral impulslardan bahsedecek o ileri şey bilimi. İşte nöral impuls diye bir şey ortaya koydu. Onun gönderme yaptığı bir şey var teoriye göre. Bu tür bir ontoloji gelecek. Kısacası zihin, zihin hali ve bilinç, gelecekteki ontolojimizde yer almamaya mahkum şeylerdir. Eliminativist materyalizme göre. Zihin keza tüm, tüm bile demode olacak bir Zihin bugün bir şeylere gönderme yaptığı sanıyor ya bugün. Aslında kötü bir teorinin bir eseri bu zihin lafı. O teoriyi çöpe atıp, yani çok daha gelişmiş bir teori koyduğumuzda artık zihnin lafı da kalmayacak, zihnin gönderme yaptığına inanılan şeyle kalacak. Şimdi bu bir ekstremde, diğer ekstremden de bahsedelim. Pampisicizm adı verilen ikinci görüş ise zihinlerimizin var olduğunu kabul ederek işe başlar ve zihnin ve bilincin maddi bir evrende nasıl olup da ortaya çıktığını sorgular. Zihin ve bilincin elektronlardan, atomlardan ortaya çıkışını açıklamanın bir yolu belirimcilik yani emergentizm'dir. Belirimciliğe göre madde beyinde olduğu gibi belli bir düzenin üzerinde organizasyonel komplekslik gösteren bir yapıya ulaşınca bilinç ve zihin zuhur eder, eder, belirir. Bu organizasyona katılan atomların ve moleküllerin bireysel olarak zihinleri yoktur ama bir araya geldiklerinde zihin belirir. Ama yine, çok özür dilerim, kestim ama yine maddenin bir özelliği olarak, sanki iki ayrım üç örtüşüyor gibi yani. Ama bir diyor ki, her tarafta bir elektronunda bile zihin var diyor, burası hiçbir yerde yok diyor. Tamam ama yani hiçbir yerde diyor ama bu e, zihin adlandırdığınız bir şey var ama bu aslında hepsi bir maddi süreçlerdir aslında, bundan hepsi. E bu da yani <gülüyor> yani şey, maddenin belli şekillerde bir araya gelmesidir diyor. Hayır hayır, zihin vardır diyor. E, maddenin bir araya gelmesi bahsedeceğim aslında. Yani zihinsel tamam, yani e, tamam. e, property'ler her tarafta vardır. Birisi diyor ki zihinsel property diye bir şey yok diyor, öbürü her tarafta vardır diyor. Bundan daha aşırı kuşlar oluyor mu? Ya, Hocam o kadar 23. aşırılar 23. Diye, et, şey şey yapayım, o kadar aşırı tamam. ki bunlar diyor, birbirine olarak diyor Aşırı. Çok istiyoruz ya. Aşırlardan da çok o zengin, değişik. De, yani bunlar aynı eksen üzerinde farklı. Fakat birden çok eksen var her zamanda. Yani, <gülüyor> bir genç yelpazı var. Eksenlerden bir eksenle uğraşmaya çalışıyorum sana. Ben geniş yelpazı değilse bunu aldım çünkü her türlü düşünülür bir, şey bir eksen üzerinde. Yani yelpazı var, bir bile metaforik bir laf. Yani bir uçta diyor ki zihin her yerde var diyor. En ufak bir partikülde bile var diyor. Zihin hiç bir yerde yok diyor. <gülüyor> şu şu deniz her yerde var bir çıkmıyor belli şekillerde bir araya gelince zuhur ederdi. Nasıl zuhur eder biliyor musun? Çünkü zaten her bir partikülde vardı. Bir <gülüyor> potansiyel olarak. Potansiyel öyle falan değil. Bayağı vardı. Yani aktual olarak vardı. Elektronlarda mesela. Hangi basıyorum tabii benim değil bunlar. Hangi böyle belirli delici şeyler olur? Hangisi? Siz mi istediniz? Nokta olacak olması. Oysa fizik şizığına göre e, şunu açıklamamız gerekiyor. Zin diye bir şey var. E bunlar eliminatörist maddelerinin tam özgürlüğü ötesinde başka bir şey. Şimdi bunu nasıl açıklayacağız? Zin diye bir şeyi e, fizikalist terimlerle açıklamak zor, çok zor. Orday meselesine açıklamak zor. O zaman bunlar ne yapıyorlar? Demek ki diyorlar, e, zin diye bir şey ortaya beyin gibi kompleks bir şey de ortaya çıkabiliyorsa, ve beyinde bir takım partiküllerden atomlardan oluşuyorsa, bu zihin aslında o partiküllerin kendisinde vardı. Minik minik, cüzi bir şekilde zihinler, zihinsel özellikler, elektronlarda, atomlarda, bilmem nelerde bile vardı. Onlar bir araya gelince beyin dediğimiz organda, ama uygun bir şekilde bir araya gelince, aslında değil. Yani bir taşla bir sürü atomun toplanmasına oluşuyor ama onda, Zihin e, zihindanlık bir şekilde var. Taşın atomları aslında organize olmayan bir şekilde var. O yüzden taşı işte yine e, batırdığınızda ağzı ok balam demiyor yani bir şey. Duymuyor. Ama biz beyin duyuyor, duyuyor çünkü özel bir organizasyona ulaşmış. E, bu organizasyonun yaptığı şey o minik, o cüzi mental e, özellikleri uygun bir şekilde bir araya getirip gözle görülür, elle tutulur bir zihin üretmeni. Evet, burada bir zamanla bu durum dikkat. Soğuk. oldu. Bu organizasyona katılan atomların ve moleküllerin bireysel olarak zihinleri yoktur. Eee Bunu bunu şey yapacak, eee verecek, eee Şimdi bir dakika, aldığım bir, bir daha okumun iyisi. Belimciliğe göre madde, beyinde olduğu gibi belli bir düzey üzerinde organizasyonel komplekslik gösteren bir yapıya ulaşır. Bu ve zihin zuhur eder. Bu organizasyona katılan atomların ve moleküllerin bireysel olarak zihinleri yoktur ama bir araya geldiklerinde zihin bilirir. Bu aynen su moleküllerinin birçok özelliğinin, örneğin şekeri eritme gibi özelliğinin, bu molekülleri oluşturmadan önce hidrojen ve oksijen moleküllerinde bulunmaması Mesela su, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşuyor değil mi? Oksijenin kendisinde de, hidrojenin kendisinde de başlı izole haldeyken su, şekeri özelliği yok. Siz bir hidrojen, isterseniz sıvı hidrojene atın şekeri ermez. Ya da sıvı oksijene atın şeker ermez. Ama bu molekülleri uygun bir yapıya kazandıkla su elde ettiğinizde onlar, o moleküllerde yeni bir özellik zuhur ediyor. Şekeri eritebilme özelliği zuhur ediyor. Ya da karbon atomların belli bir kristal yapısı oluşturduklarında ortaya çıkan elmasın birçok özelliklerinin bu yapıyı oluşturmadan önceki karbon atomlarında bulunmaması gibidir. Şimdi benim, belirimciliğin e, belirimciliğin rahatsız edici yanı beyni oluşturan ve bilinç taşımayan atomların bir araya geldiklerinde nasıl olup da bu atomların fiziksel özelliklerinden çok son derece farklı zihinsel dediğimiz özellikleri kolektif olarak taşımaya başladıklarının gizemli kalmasıdır. Örneğin elmasın sertliği olsun, şeffaflığı olsun, organize olmuş karbon atomlarının özelliklerinden çıkarımlanarak ilki olarak, olarak e, elde edebiliriz. Ama beyni oluşturan karbon, oksijen, hidrojen ve azot gibi atomların fiziksel özelliklerinden ve etkileşiminden düşünce gibi, algı gibi, acı duyma gibi, renkleri görme gibi e, bu fiziksel özelliklerle tamamen ilgisiz görünen zihin özelliklerini çıkarımlamayı e, ummak kolay değil. Bazlarına göre zihinsel olguların maddenin fiziksel özelliklerinden çıkarımlama ya da onlara indirgemenin imkansızlığı göz önüne alındığında, pansiyizizmden başka çıkar yol yoktur. Yani düşünme, acı çekme, renk niteliklerini deneyimleme, <gülüyor> kırılma gibi zihin özelliklerinin mahallerinin aslında karbon, oksijen, hidrojen, azot ve diğer atomlarda ve hatta her türlü maddi parçacıklar çok cüz'i miktarlarda da olsa önceden bulunduğunu kabul etmeniz zorundayız. Bu zihinsel özellikler aynen kütle ve elektrik yükü gibi maddi parçacıkların evrensel özelliklerindendir. Yani panpsychistlere göre nasıl bir e, her partikülün, her nesnenin ağır olsun, olsun, büyük olsun, küçük olsun hepsinin bir e, ağırlığı var ya da kütlesi var. Hepsinin bir elektrik yükü var, artı, eksi, yapı, öte olmak üzere. Bunlar evrensel özellikler, her nesnede, her maddi nesnede bulunan özellikler. Bunun gibi bir de mental ya da zihinsel özellikleri var maddi nesnelerde. Her maddi nesnede, yük Üç, Parçacıkların sahip olduğu cüzi elektrik yükleri bu parçacıklar belli şekillerde bir araya geldiklerinde maddenin o bildiğimiz son derece çeşitli ve muhteşem elektriksel davranışları ortaya çıkarabiliyor. Evet görüyoruz bu elektriksel özellikler, elektrik çarjı dediğimiz özellikler neler ortaya çıkarabiliyor. Elektrikli cihazların çalışması, yani şimşek çakması, Aurora Borealis gibi. Benzer şekilde parçacıkların cüz'i zihinsel halleri de çok sayıda parçacık bir beyin ve sistemi oluşturacak şekilde organize olduklarında o muhteşem zihin ve bilinç fenomenleri ortaya çıkar. Panpsychizm'e yakın görüşlerin geçmişte Leibniz, Schopenhauer, Bergson ve William James gibi ünlü temsilcileri olmuşsa da günümüz zihin felsefeciler arasının panpsychizm'in popüleritesinin fazla olmadığını da söyleyeyim bu arada. Çok fazla panpsychizm yok. Hiç yok da değil ama... Şu kadar. Eee şimdi zamanımız daha fazla yemeğim mi yoksa bir bıraktım var onları da bitireyim. mi boşalım yoksa ben yemek için içer su Ya da siz yemekte okuyun ben. İşlerimizi de Evet yani burada durabilirim.